şöyle buyuruyor Tabi bu abi şey e, ibadet çeşitlerinden ahma ibadet çeşitlerinden isteane rahimallah şöyle buyuruyor ve delilül isteane tei teala taala iya kena ve iya kena isteain isteannelen çeşede delili de şudur Allah azze ve Celle'nin şu kavlidir İyâkene abudu ve iyâken estâin. İsteane. İsteane, avun talep etmek. Ah. Yardım talep etmek. İsteane, yardım talep etmek. Şimdi istehanenin ibadet olduğunu deliliği Allah Azze ve Celle'nin şu kavridir. İyâkene abudu ve iyâken estâin. Yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım ederiz. Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca sana senden yardım isteriz ayeti İstani'nin ibadet olduğuna delil. ibadet olunca Allah'tan gayrısına yapmak caizil bazı surelerinde. Şimdi burada geçen derste anlattık. Takzimul ma'mul alel amil olayı var. Şimdi burada sadece'lik dediğimiz hasır, yani sadece'lik. Bu bazı belagat kaideleri ve kuralları var. Oradan çıkıyor takzimul ma'mul alel amili yufidul hasr kaidesi. Yani önce gelmesi gerekenin sonradan gelmesi, kaba bir tabirle tabir eğer sahihse önceden gelen şeyin sonradan gelmesi hasr ifade eder. Biz bunu geçen derste anlattık. Şimdi bu ayet ne bir şekilde delildir ki ancak Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyde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 Yani hasırın asıl manası isbatu hükminle hükmin veya kişi ve nefihi ammasi bir hükmü bir şey haskalıp başkasından o hükmü ne yapmak etmek Yani ibadeti Allah Azze ve Celle. Yani istaneyi Allah Azze ve Celle e, has kılıp başkasını nefyetmek. Yani başkasına istane de bulunmamak. Tamam burada hasır var. Birinci delil bu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 Allah azze ve celle sadeceliği belirten eee bize yöneldiği için, bize yönelttiği için bu kitabı biz anlıyoruz ki sadece istina Allah yapılır. Bu birincisi. İkincisi Allah azze ve celle bize böyle dememizi istiyor. Yani yalnızca sana ibadeler yalnızca senden yardım ister. Çünkü bunu söyleyen Allah azze ve celle ama böyle söylememizi bize bildiriyor Allah azze ve celle. Yani burada bir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 bu birincisi. ikincisi ayette şu olay var. Ee, Atful khas alel an. Khas olan bir şeyi, umum olan bir şeyi atfetmek. Evet. Bu da çoktur yani. Aslında çoktur. annelerin Türkçe'de verdiğim örnek gibi. A sınıfındaki talebelere yardım et. Ahmet'e de yardım et. Bir vurgu vardı yani orada. Tamam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 Şimdi Şeyhul İslam İbn Teymiyye'nin de dediği gibi Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi ve Allah'tan başkasından ne istianete bulunmaması. Neden? Dikkat edelim. Çünkü ibadet tevhidin kısımlarının yani hangi kısmının gerekliliklerinden? Uluhiyet. Uluhiyet. Doğru mu? İbadet. İyakena abudu ve yaken istein. İbadet ve ne var dedik burada?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 kudret ne? Hem isim sıfattır hem rububiyettir. İslam. Değil mi? Vesaire. İşte Şeyhul İslam İbn-i buna işaret eder. Sıçın Anladın bir mı? Bir ha? Bir. Ha. Ha. O, yüzden, o yüzden dinin hepsi bu şey üzerine. O yüzden Fatiha neyin anası seçilmiştir? Ee, kitabın anası seçilmiştir. Bu ismi almıştır. Tamam Ki biz bu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 olayı meşhur değildir. İki kısım ayrılmışlardır. Yani. Birincisi demişler ki tevhidul talep tevhidul talep ve tevhidul e, ma'rifah talep tevhidi ve ma'rifet tevhidi talep tevhidinden kasıt uluhiyet tevhidi. Talep tevhidi ma'rifet İbn tabi. İbn ma'rifet tevhidinden kasıt bilme tevhidi. Bilme yani de. ne? rububiyet ve isim ve sıfat isim. Tamam. o yüzden baktığın zaman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 Ulûhiyet ise taleple alakalı. O yüzden ulûhiyete e, talep. Talep, rububiyete ve isim sıfatı ise marifet, bilme. Tamam? Bunu böyle bileceğiz. O yüzden baktığımız zaman e, hakikaten ileride göreceğiz. Çok acayip e, istidlerler, istimbadlar var buralarda. Allah'ın izniyle tamam mı? İşte, yani hep bir şey var. Tabii şimdi, mesela, umur sadece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 Rububiyet tevhidinin dahi en baştan işlenmesi lazım Türkiye'de. Rububiyet tevhid. Bak fıtri olarak dediğimiz olay var ya onu bile biz en baştan işlememiz lazım. Rububiyet tevhidini dahi. Aferin Te Fıtrat üçüne de delalet eder. Asıl delalet etmiyor. Eğer rububiyet tevhidini biz sadece Allah'ın varlığının fıtri oluşu olarak anlarsak. Anası babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır derken fıtrattan çıkarıyor. Yahudileştirirsin Hristiyanlaştırsın. Ne olacak ki?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 Rubiyette mi, uliyette isim sıfatta mı? Üçünde de. de. E, umum. Al bak demek ki fıtrat üçüne de deraret eder. O yüzden sen bugün bir avıma sorduğun zaman ya işte birisi şeyhına yardım ediyor. İç adam hayatında belki İyâkene Abdü ve İyâkene Sâin ayetini bile bilmiyordur. Hemen reddeder fıtrat onun. Yani Allah'tan gayrısına secde edilir mi, yardım istenir mi? En, bak, bunların hepsi maruftur yani. Tamam. Buraya kadar anladık inşallah.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 bu da nettir. Allah'tan isteneceğine dair, ondan gayrısından istenmeyeceğine dair. ilmi ilmiyebabından veya teratibul elmiyebabından isthane dört kısma ayrılabilir. Birincisi Allah'tan isthane de bulunmak. Bu da içerisinde neyi barındırır? Boyun eğmeyi, işleri ona havale etmeyi, kafi geleceğine itigat etmeyi gerektirir. Bu da Allah'tan başkasını olmaz. Neden? Çünkü iyâken âbudû ve iyâken isthâin. İkincisi, güç yetirebilecekleri şeylerde mahlukattan yardım istemek. Bu caiz. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi alal عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا Değil mi? İyilikte ve takvada ne yapın? Yardımlaşın. Ancak buna rağmen seleften bazıları ne der biliyor musun? Diyor ki ben her şeyimi Allah'tan isterim. Seleften bu tür lafızlar var. Hatta yemeğimdeki tuzdan dair. Tuz, tuz hakkında dair.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 Sonra müsnif Rahimullah ibadet çeşitlerinden işte geçti. Ne buyurmuştu? Ve minhu ed-du'a ve'l-havf ve'r-raca'u ve't-tevekkel ve'r-raghbetu ve'r-rahbetu ve'l-hushu'u ve'l-hâşyetu ve'l-inabetu ve'l-isti'anatu ve'l-isti'azatu. Evet işte az'e. İstiaze İstiaze'nin delili Şudur diyor Kul eûzu bi rabbil felak Ve kul eûzu bi rabbil nas." İstiaze nedir ahi? Öncelikle onu söyleyelim Alimler tarif yaparlar Bunların güzel tariflerinden bir tanesi harabu min şeyin tehafuhu ila men ya'simuke minhu Korktuğun şeyden Seni ondan koruyacak birine ne yapmak Kaçmak, sığınmak Yani istiaze o zaman ne İstiaze Sığınmak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 Bu da ibadet çeşitlerindendir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Feyda, karaat el Kur'an feste ayz bilâhi Kur'an okuduğun zaman rajim şeytandan ne yap? Allah'a, Allah'a sığın. Tamam? Şimdi Muhammed bin Abdul torunu, Muhammed bin Abdul yazdığı kitabı tevhid var. Türkçe'ye de basıldı. Ünlü bastı basdı, Guraba Bunun bir de torunları var. Birkaç tane torunu var. Alimler bunlar.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 Eş anlamlılarıyla veya yakın anlamlarıyla tarif edersin bazen. Eûzü e, de el-teci'u e-atasimu demek. Bir Arap bunu anlar yani. E-atasimu. Anlatırken el Tabi Arap olmamız önemli değil. Bunları bilmemiz, fıketmemiz lazım. Tamam Çünkü yarın ebii gün bunların o lafız gelmez, o lafız gelir. Anladın mı? Bunların asla hepsi O zaman oldu, e e-atasimu, demek. Sığınıyorum. Tamam Şimdi ayette ne buyurdu Allah Sübhanehu ve Teala? قُلْ bi Rabbi الْفَلَقُ Felak nedir? Alimler buyurduğu gibi. الْفَلَقُ هُوَ السُّبُحُ Subuh. Felak subuh demek. Yani sabah. Tamam. O zaman ki ben Rabba, sabahın Rabbine sığınırım. Şimdi buraya dikkat edelim. Bazı ilim ehli istiazenin yani sığınmanın Rabbul الْفَلَقٍ Yani Rabbul Felak. Sabahın Rabbi. Şimdi bak.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 ama e, işte bazıları da vardır öyle makama uygun değildir. O yüzden alimler bütün bu istinbattlara istidallerden ortaya çıkardıkları bir sonuç var, makama uygun duayedir. İşte bak buraya baktığın zaman kule bir birabbil felak felakın rabbine, değil mi? Felakı yani sabahın rabbine sığınırım, tamam? Buna ne denir aslında?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 Kul euzu İnsanların Rabbine sınır. Tabii bu iki surenin önemi dedik çok büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Elem tera ayatin unziletilleyle Lem yura misluhun nekat Kul euzu bi Rabbil felak Kul euzu bi Benzerleri hiç görülmemiş olup bu gece indirilen bir takım ayetleri görmedin mi? Diyor nebis. Sen sonra ki Kul euzu felak ve kul euzu bi Rabbinnes. önemi de tabii çok büyük. Maruf. İbn-i Kayyım diyor ki Rahimallah Kulun diyor bu iki sure ile yani istiazede bulunma ihtiyacı bu iki sure ile isteazede ihtiya e e bulunma ihtiyacı nefse yeme içmeye giyinmeye olan ihtiyaçtan daha büyüktür. İbn Kaim rahimullah bunu söylüyor fevaidinde. Şimdi akayım. alimler diyor ki Rabb sубһанahu ve taala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 Euzu bi kelimat kim her kim Euzu bi kelimat ilahit tamati min şerri ma xalak dersa, mescudiwaıdır. Euzu bi kelimat ilahit min şerri ma xalak diyor ki, lâm yadurhu şey, hatta yar <gülüyor> tahile min menzili, ta ki o bulunduğu menzilden ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Tamam? O yüzden biz ne yaparız?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 Deki uzun bir kelime Tilahtehme Yani yarattıklarının şerinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. E şimdi Allah'tan gayrısından yardım istenmezdi. Nasıl Allah'ın kelimelerine sığınacak? Çünkü Allah'ın kelamı ne? Makrup değil. Allah'ın kendisi de zaten. o yüzden bir sorun yok. Burayı anladık. Hazır yeri gelmişken, yani gerçi bu ismi sıfat mevzusu da fayda babından bunu da söyleyeyim.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 ne? Rabb'in tam olan kelimelerine sığma. Eğer bu şey olsaydı, Efe. mahluk olsaydı mahluka sılmış olurdu. Tamam. Ahmet'in de böyle bir sözü var herhalde ne? ama. Ne? O bu biraz Kurtubi'nin söylediğiyle ilgili. Gel Yok bunu Kurtubi söylemiyor. He. Bunu ben aklıma gelmişken He. bir fayda bağlamışım. Kurtubi'nin hediye veriyor herhalde. He.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 Fethul Mecid'de Muhammed İbn-i Abdelrahman'ın torunu zikreder bunu. i̇mam Kurtul'un bu şeyini. Helal-i evet. İstâvallah. Evet. Burayı anladık inşallah. Evet. Ancak mahluk olan, hazırda bulunan kişiye güç yetirebileceği şeylerde ne? İstaazı'da bulunmak caizdir. Aynı isyanede olduğu gibi güç yetirebilecek şeylerde. Câbir radıyallahu anh'ın zikrettiği hadiste ne diyor? Diyor ki benim mehzumdan bir kadın hırsızlık yaptı. Yani böyle bir kadın hırsızlık yapıyor. Benim mehzumdan birisi. Bu kadın tabi bir Selem'e getiriliyor. İşte sonra hadisin lafzında hadis biraz şey sonra lafzında diyor ki Fe azet bi ummi seleme radiyallahu anh'a zevcin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bu hırsızlık yapılan kadın Nebi Sallallahu Aleyhi getiriliyor ya hadise diyor ki sonra bu kadın hırsızlık yapan bu kadın bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi hanımı olan ezevcesi olan seleme'ye sığınıyor. seleme'ye sığınıyor. Yani aracı olur belki diye. seleme'ye sığınıyor. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi tabii ne buyuruyor? Vallahi Fatıma dahi olsaydı ne yapardım? Elini keserdim. Üstündeki hadis. Şimdi bu ne? Güç yetirebileceği bir insanda İnsana yani güç getirebilecek. Yani örfen, şimdi bu di, dinin caiz olup olmadığını söylemiyoruz. Örfen, Ümmü Seleme güç getirebilir mi bunu? Örfen getirir. Evet. Şer'an değil. Şer'an Nebi Sallallahu Aleyhi tabii ki bundan dönmez. Fatıma'nın elini keserdi. Ama hissen bu mümkün mü? Evet. Değil mi? Mümkün. Yani o Nebi Sallallahu Aleyhi olmasaydı da mesela, bir kadın olsaydı, nefsine uyup o cezayı kaldırabilir miydi ondan? Kaldırırdı. Yani bu... He.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 Allah subhanehu ve teala ne kana اِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعْوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَحَقَ İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Bununla da ne yaptı? Onların azgınlıklarını art arttırırlardı. Azgınlıklarını arttırır. Cin suresinden ne Tamam. Bunu da anladık inşallah. Ayyadılar evet, bunlar bunun şey Aynen. taksim, İstiazede'deki taksime de bölün. Aynı şey. Yani. Aynısı. O dördü ona da bölün. Evet, müellifin eee lafzına dönüyoruz. Wen wa'l ibadeti'l lati emarallahu biha misl'l iman ve'l ihsan ve minhu'd du'a ve'l khauf ve'r ve وَالْاِسْتِعَاذَتُ وَالْاِسْتِغَاسَ Bir de istigase var. E şimdi bak, hakikaten biraz müşkilat değil mi? Yani, istiane yardım istemek, sığınmak, istigasede bulunmak. Bak bunların hepsi lafzen mevcut Kur'an'da. Ama biz derslerde dinlersem bundan birkaç ondaki dersi. Biz bunların hepsini anlattık. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kelime yok ki, lafızları aynı olup da mota mota yüzde yüz eşit manada olsun. Anlatabiliyor muyum? Eşit manada olsun. Yok. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bunların hepsi lafzen Kur'an-ı Kerim'de geldi. Şimdi Allah Azze ve Celle istiğaseyi de ondan yapmamız istiyor. E bir de istiğase var. Şimdi istiğase istestegıythune rabbekum festecabelekum. Hani siz Rabbinize istiğasede bulunuyorsunuz da. Şimdi müellif istiğase dedikten sonra onun delilini de söylüyor. Diyor ki ve delilü istiğaseh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 imdat. Bunu çünkü istiaze sığınma, istiğase de imdat dileme. Yani aralarında fark var. Şimdi şöyle yapalım. İstiğase'nin aslında alimlerin anlattığı ilmi manayla anlatacağız zaten. Onda bir sorun çıkılacak da. Evet. Hani önemli olan Türkçe'de buna bir isim verme babında çektiğimiz sıkıntı. Yoksa hakikaten Arap dili o kadar güçlü. Özellikle Teala'nın belagatı o kadar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 Allah'tan yardım istemesine istigase denmez. Çünkü bir şiddetli bir şey yok yani. Canı bir tane elbise çekmiş. Yani bir elbise beğenmiş. Onu istiyor. Bir şey yok yani burada. O yüzden ona imdat diledi denir mi o elbise? Ha, denmez. Ama diyelim ki yangın. Her yeri sarmış evin içinde. Çıkamıyorsun. Kapıdan tam yöneliyorsun. Kapıyı da sarmış ateş. Orada Allah Azze ve Celle'den istemeye istigase denir. Işte. Anladık arasındaki fark. İstigase şiddet halinde. Tamam. O zaman Allah bunun Türkçüsü ne olmuş oldu? Siz Rabbinizden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 suyu kullanmadığına. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'den is istigasede bulunmak, ileride sıkıntı yaşanmaması için, buna ne denir? Bunu istigasede denir mi? İstigasede denmez. Buna ne denir? İstehane denir. Yardım istemediğinizi, istigasede denmez. Ar anladık mı şimdi arasındaki fark? Çünkü Allah bir ayette kendisini istehane yapmamızı istiyor. Mesela evet. Fatihada İya Kenabdu ve İya Ken Bir ayette ist. E, i̇stigaze yapmamız istiyor. O da ne? Kule bir Rabbil Fela, kule bir Rabbil de istigaze etmemiz istiyor. Ve bunların hepsinin ibadet olduğunu söylüyor. İstigaze de onun deli istesla gayesi ona Rabb Bunların arasında fark var. Bunların aynı deli. E nasıl ayırt edeceğiz? İşte bunlar alimler bunların nasıl olduğunu istinbat etmişler. Siyak baklardan Arap dili edebiyatının inceliklerini biliyor bunlar. Bunların hepsini bize anlatmışlar. Şimdi.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 Nereden alınmış? Gayş kökü kökü gayıştır. İşte gayse, istiqaytu. Kökü gayıştır bunu. Şimdi bak, şuna külli verdiğimiz şu manaya bir toparlama yapacağız. Bakın ha, şimdi. Allah Kur'an'da ne buyurdu? İstiqaytuun, Rabbekum festejabelukum. Siz Rabbinizden istiqase'de bulundunuz, istiqase'de bulundunuz.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 Ortadaki çünkü istigase'deki elifin aslı yedir. Mesela kale'deki oradaki uzatmanın kabul olması gibi. Mesela kelenin ki olması gibi. Anladın mı? İstigase'nde eee gase'nin de gays olması gibi. Tamam? Aslı yedir. O yüzden gavs e, şey gays ve eee istigase. Evet. Tamam? Mesela burada şu bağlantısı da var. gavs Gaussu Azam derler mesela, Sofiler, Gavs derler. En büyük kelimeden şiddetli halde her zaman Arap dilinde bulunur. Şiddetli halde. Adam, bu yani yakalıyorsunuz değil mi manayı? Evet. Şimdi o zaman elimizde neler oldu? Şunlar oldu. Du'a. Başka? İstiğaze. Başka? İstigathe.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 Şiddetli bir halde Allah'tan. O zaman diyoruz ki bak, istigathe ancak kerih görülen şeylerden dolayı yapılır. Yani şiddet, sıkıntı çekilen, kerih görülen durumlarda yapılmanın ismidir istigathe. Yani bir insan dese ki, ee, diyelim ki adamın çok güzel bir arabası var.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 İstigaze budur, tamam. İstigaze ise Öyle sana dokunmuş hatta ulaşmış istemediğin şeyin izale edilmesi var. Biri vuku olur, bir vuku olur, evet, birisi bu Yani şöyle bir örnek verecek olursak, yağmur sıkıntısı var ya, yağmur yağmuru bekliyorsun. Yağmur, pardon, e, Susuzluk su su sıkıntısını yani susuzluk sıkıntısını bekliyorsun ileride. Orada Allah azze ve celle'den istediğin zaman ne denir buna? Hem dua denir hem istiazet denir. Çünkü evet. daha başına bu gelmemiş. Peki çeşmeler kesildi. Ona ne denir? İstigaf denir işte. İstiaze bela gelmeden defedilmesi var. Evet. Aslan geliyor. Aslanın saldıracağını duyuyorsun. bir adama gittin, korumasını istedin senden. Buna ne denir? İstiazet denir. Aslan pençesiyle yakaladı seni. Isırmaya başlıyor abi. Sen direniyorsun. Tamam mı? <gülüyor> direniyorsun. Buna ne denir? İstigafe. <gülüyor> Anladık? Evet. Şimdi ayette geçen bakın. Dikkat edin. Mesela ne diyor? İstestağeythuna <gülüyor> rabbekum.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 İstiaze de demedi. Ne dedi? İstihane de demedi. Ne dedi? İstiğfahe dedi. Evet. Ya. Görüyor musun? Alınlar. Herhalde sen bunu nereden çıkaracaksın ki? Yok Bedir'de bu olay Bedir'de bulmuş. ha. Be Bedir'de hüküm bulmuş. E orada bulduğuna göre e bu sıkıntılı bir şey. E sıkıntılı bir şeyin mukabilinde de istiğfae demiş. O zaman istiğfae sıkıntılı bir şeylerdi. Nereden çıkaracaksın ben? İşte Şimdi bunların hepsi ne?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 Düşmanla karşılaştı mı hasıl oldu. Evet. Bu o sıkıntı. Hasıl olunca Allah bunu nasıl kıssa etti? İstesse gaysune rabbekum feste cabelokum. Siz Rabbinizden istigasede bulunuyordunuz. O da size İcab. icap edildi. O yüzden istigasede şiddet halinde Allah'tan yardım istemek. Wallahu alemu sallahu ala nebine muhammedin ve ala alü sahbiyacımayin. Bir hafta falan biliyorsun Dersleri ara veriyoruz inşallah.